E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve e'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât Men yehtedillehû fele müzillehû ve men yudlil fel Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ bat Fe inne estaqâl hadîsü kitâbullâh ve hayr el hidayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muttasatuhha ve kullu muttasetin bi'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finnar Tefsir dersimizde Maide suresinin 46. ayetine kalmıştık. Mealen şöyle buyruluyor. Onların izleri üzerine kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve biz ona kendisinde bir hidayet ve nur bulunan Kendinden önceki Tevrat'a doğrulayıcı, muttakiler için bir hidayet ve öğüt olan İncil'i verdik. İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki o sakınanlar için kıyamet gününe kadar bir hidayet ve öğüttür. 47. ayet İncil sahipleri de Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Mukatil bin Hayyan dedi ki İncil ehli onda bulunan Allah'ın hükümleriyle hükmetsinler diye İncil indirildi. Keşiş ve rahipler İncil indirilmeden önce Allah'ın Tevrat'taki hükümleriyle hükmedilmesini emrettiler. Tevrat ehlinden inkar edenler etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların Uzeyr Allah'ın oğludur demelerini. Meryem oğlu İsa 3'ün üçün üçüncüsüdür. İsa Allah'ın kendisidir. Allah'ın eli bağlıdır. Allah fakirdir. Bizler ise zenginiz gibi sözlerini yalanlamıştır. Şayet onlar rejim, kısas, yaralamalar gibi hükümleri uygulasalardı dahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamaları ve Allah hakkında iftirada bulmaları sebebiyle yine de kafir olurlardı. Yani e, onların kafir olma sebepleri, mücerret Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeleri, Değil. Zaten onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetseler, yani İncil'le, Tevrat'la hükmetseler, zaten bu hükmün gereği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, onun getirdiği Kur'an'a, şeriat'a tabi olmaktı. O bakımdan e, zincirleme bir küfür söz konusu. Yani bunlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmeden, tabi olmadan, Tevrat'taki İncil'e hükümle hükmetseler dahi, onları kafirlikten kurtarmaz diyor e, Mukatib-i Hasan el-Basri de şöyle demiştir. Kitab ehli hakkında onların Allah'ın hükümlerini tamamen terk ettikleri bildirilmiştir. Sonra bu ayeti okumuştur. Daha önce belirttiğimiz gibi, Mayda 44-45-47. ayetleri, birisinde işte zalimler, bu ayette fasıklar geçiyor. İlk ayette, Mayda 44. ayetinde de kafirler ibaresi kullanılıyor. Bunlar kafirler hakkında olduğu zaman büyük küfür, Büyük zulüm ve büyük fısk'tır. Yani fısk kelimesi itaatten çıkmak demek. Fasık, fıks fiilinin faili. Dolayısıyla burada fasıkların ta kendilerdir ifadesiyle kastedilenler büyük fıskla fasık olan, yani kafir olanlardır. Herhangi bir hüküm, beşeri bir hüküm, Allah'ın indirdiği dışındaki herhangi bir hüküm Allah'ın dinine nispet edilerek bununla hükmedildiğinde bu kişiyi dinden çıkaran büyük bir küfürdür. Böylesi bir fısık dinden çıkaran fısıktır. Büyük fısıktır. Böylesi bir zulüm dinden çıkaran büyük zulümdür. E, bu şekilde olmayan, yani Allah'ın indirdiğini inkar etme söz konusu olmaksızın, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme caiz sayılmaksızın veya beşeri hüküm Allah'ın dinine nispet edilmeksizin meşru sayılmaksızın e, sırf isyan olduğunu bilerek bir kişinin bunu işlemesinde de bu da bir küfürdür. Fakat bu İbn Abbas Radyalaman'ın Söylediği gibi küfrün altında bir küfür. Yani e, bu ameli bir küfürdür. Yani küfrün mertebeleri var. Nasıl ki iman, e, mesela dil ile iman, kalp ile iman, azalarla iman. Bunların hepsinin bir araya gelmesiyle kişi imana giriyor. Yani iman, e, üç hasleti bir araya getirmeye bağlı. Kalp ile tasdik, dil ile tasdik, azalarla tasdik. Küfür de bu şekilde. Zaten bu konuda icma e, varittir. Kişi imana neyle girdiyse onunla çıkar diye. Yani bunun manası şu, nasıl ki kişi iman ettiğinde diliyle, kalbiyle ve azalarıyla, bunların amelleriyle iman ediyorsa, küfür de bu şekilde gerçekleşir. Yani kişiyi İslam'dan çıkaran büyük küfür, kişi kafir kılan, mürted kılan küfür de ancak böyle gerçekleşir. Yani bu şekilde olmadığı zaman, yani bu üç rükün tamamlanmadığı zaman, ya nifaktır, ya fısktır. Bunlardan birisidir. Hepsi de imanın zıttıdır lakin. Yani imandan bir çıkış var. Mesela diliyle çıkmış. Diliyle e, batıl bir söz söylüyor. Diliyle konuşulan batıl bir söz kişiyi imandan çıkarıyor. Fakat İslam'dan çıkarmıyor. Kafir yapmıyor. Dilim fiili. Dilim fiilinde eğer bunu kasıtlı olarak söylemişse, yani batıl olan bir sözü, eğer fısk olan bir sözse, kasıtlı bir şekilde söylemişse bununla fasık olur. Kasıt dışı ağzından kaçmışsa bununla günaha da girmez. Yani kastını aşan bir ifade olur. İşte tıpkı, Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun diyen adamın sevinçten e, şaşırarak dilinden lafsın böyle çıkması. Fakat kastettiğinin e, tam aksi olması gibi. Bunda kişi günahkar da olmaz. Ağzaların fiillerinde de böyle. Mesela kastettiği şey başka... Fakat ağzı asından dökülen fiil kastettiğinin dışında bir şey. Musa Aleyhisselam'ın öfkeyle levhaları yere fırlatması gibi. Yani burada Allah'ın kelamını aşağılamak, yani bunu yere atmak böyle bir kastı yok. Fakat o an öfkenin galebesiyle e, şuursuz bir şekilde bunu yapıyor Musa Aleyhisselam. Böyle bir fiillerin de hükmü yok. Dille veya e, ağzıyla yapılan amellerin geçerlilik kazanması gerek hükmü e, Ecir kazandırması bakımından, gerekse kişiyi fıska sokması veya küfre sokması bakımından mutlaka kasla bağlıdır. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meşru ameller hakkında şunu söylüyor. İnnemel amalu bin niyyat. Yani ameller, meşru olan ameller, Elif Laham taksiyle gelmiştir burada. Ameller ancak niyetlerle geçerlidir. Yani kişi meşru bir amel işleri ama niyeti bozuk. Niyeti hasıl olmamış, bu geçersizdir. Ve inne mâlikullimri mânevâ. Her kişi içinde ancak niyet ettiği şey vardır. Meşru bir ameli işleyecek, o sahih bir niyet ile olacak. Sadece Allah Azze ve Celle amaçlanacak. Bakın bu niyet kalbin ameli. Bu kalbin ameli olmadan, bakın bu amelinde Allah kadına geçerliliği olmuyor. Küfürde de böyle. Küfür olan bir fiili, küfür olan bir ameli işlediğinde de, kastı varsa ancak o küfür olarak niteliği, nitelenebiliyor. kasız olarak kendisinden sadır olmuş. Zaten Allah kasıt dışı olanları affetmiştir. Ee, dil ile olanlarda mesela kim la ta yemin ederse hemen la ilahe illallah desin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani dilden bu yeminin sadır olmasını e, Allah Resulü Aleyhisselatü kelime-i tevhid sözüyle kefaret kılınmasını emretmiştir. Çünkü bu bir terbiye sistemidir. Cahiliye döneminde sahabeler yeni çıktıkları için alışa geldikleri sözleri vardı. İşte bizim asrımızda da işte şerefsizim ki gibi sözler. Kişi şerefi üzerine yemin ediyor aslında bu sözle. Bunu yaptığı zaman demek hemen la ilahe illallah diyecek. Kefaret kılacak. Bu söz günahtır. Yani kasız bile olsa, zaten kasıt olursa şirk oluyor. Yani kişi Allah korusun dinden çıkaran bir şirk olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'tan başka adına yemin etmiş de ederse şirk koşmuştur buyuruyor. Ömer radıyallahu bir gün babaları üstüne yemin ediyor. Babaları adına yemin ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bundan yasaklıyor. Yani yemin ancak Allah Azze ve Celle adına olabilir. Yani yemindeki maksat nedir? Üzerine yemin ettiğin şeye tazimdir. Yani karşı tarafa bağlayıcı kılmak için, bak ben ne kadar değerli bir şey üzerine yemin ediyorum ki doğru söylediğimi seni ikna etmek için. Bu yemin ederek söylediğin şey Allah'tan başka bir şeye tazimi içeriyorsa işte bu şirk oluyor. Mesela şerefsizim ki diyorsun, yani eğer sözüm yalansa şerefsizim ben, şeref yok. Yani şerefin üzerine yemin etmiş oluyorsun. Bunun gibi. Veya daha başka. Anam babam ölsün ki veya iki gözüm çıksın ki en değerli şeyim gözüm derecesine. İşte bu sebeple böylesi yeminler şirktir. Ee, bu kasıtla, böyle bir tazim kastıyla kişi e, bunu kastederek söylediği zaman bu şirk oluyor. Yani dinden çıkaran bir şirk Allah korusun. Ama kasıtsız, yani şerefsizim ki diyor alışa gelmiş, insanlar arasında alışılığa gelmiş bir söz. İnsan şerefsizim ki sözünü söylemeye kasıtlı olarak söyler. Ama içerdiği manayı kastetmeden söyler. Burası anlaşıldı mı? Bu sözden dolayı o sözden mesul oluyor. Yoksa kasıtsız söylediği sözden mesul olmaz. Mesela sarhoş veya bilinci yerinde değil e, aklı bulanmış ağzından çıkıyor. Bu mesul olmaz. Ama şerefsizim ki sözünü bunun neye delalet ettiğini bilmeden söylüyor. Aslında bu kaslı bir sözdür. Fakat şirk olan kasıt işte yemin ettiğin şeye tazim içeren bir kasıt. Böyle bir kasıtla söylendiği zaman kişi e, şirke düşer. Mesela mahkemelerde bu tip yeminler namusun ve şerefin üzerine diye bu tip yeminler isteniyor. Bizim böyle şeyleri reddetmemiz lazım. Ee, yemin, Müslim'de gelen hadiste belirtildiği gibi yemin edenin niyetine göre değil, yemin ettirenin niyetine göredir buyruluyor. Yani sen desen ki, işte ben namusum ve şerefim üzerine diye yemin edeyim ama onun kastettiği manada etmiyorum, bu kurtarmıyor. Çünkü hadiste böyle buyrulmuş. Yemin, yemin ettirenin niyetine göredir. Yemin edenin, kendisinden yemin istenilenin niyetine göre değil. Bu sebeple biz işte e, meclislerde veya memurluk yeminlerinde veya daha başka askerlik yemininde bu gibi yeminlerde kişinin takıya yaparak böyle bir yemin, yapmasının asla meşru olmadığını, bunun büyük şirk olduğunu söylüyoruz. Çünkü yemin ettiren kimsenin niyetine göre buyuruyor hadiste. Bizim niyetimizin burada bir şeyliği yok. Bize göre olsaydı belki bir kurtarma ihtimali vardı fıskıyla bu da. Çünkü fısk konusunda bu da bir itaattır. İşte e, iman amellerinde de bu şekilde. Mesela kişi namaz kılar, Allah Resulü Aleyhisselat vesami hadisinde burulduğu gibi kişi namaz kılıyor da huşusundaki dereceye göre namazın üçte biri, beşte biri, onda biri ancak nasip olur diyor. Yani namaz içerisinde huşusunu muhafaza edemez. Bakın bu huşu azaların payı değil, kalbin payı. Yani şekil olarak aynı, mesela cemade namaz kılıyorsun, şekil tamamen yandaki arkadaşın aynı, imamla aynı aynı şekil, aynı rükünlerde tadilerken falan aynı. Ama kalbin huşu, kalbin huşu cemaatteki bütün fertlerin birbirinden farklı derecelerde ecir almasına sebebiyet veriyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu umumi hadisi ve innema likullimri'im maneva her kişi için ancak niyet ettiği vardır buyruluyor. Yani Amel meşru bir şekilde işleyeceksin. Buna niyet ettiğinde sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeteceksin. Niyeti muhafaza etmek önemlidir. Çünkü e, meşru amelleri bile kişi gayrı meşru niyetlerle yaptığı zaman e, ya ecir alamaz veyahut da batıl kazanır, günah kazanabilir. Tıpkı işte bu hadisin söylenmesine sebep olan muhacir-i kays denilen şahıs gibi. Sahabeler hicret etmişler. Onlarla hicret eden bir kadın var ki Ümmü Kays buna. Bir zat da Müslüman ama bu kadını da nikahlamak istiyor. Normalde hicrete niyetlenmemiş. Yani böyle bir kastı yok, hicret kastı yok. Fakat sırf o kadınla nikahlanabilmek için hicret kafilesine katılmış. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hadisin devamında buyuruyor ki, kimin niyeti Allah ve Resulüne kim eserse kimin hicreti Allah ve Resulüne ise öyle olmuştur. Allah ve Resulüne onun hicreti. Kimin de niyeti kavuşmak istediği bir dünyalık veya nikahlamak istediği bir kadına ise onun da hicret ettiği hicreti o şeyedir. Yani niyet ettiği o şeyedir. Herkes için niyet ettiği var. Şekil olarak bakın bu şahısların yaptığı amel aynı. Hicret etmiş. Müşriklerin diyan terk etmiş. iman yurduna göç etmiş. Aynı eziyetlere katlanmış. Fakat niyetleriyle birbirlerinden ayrıldılar. Bütün meşru amellerde de bu şey geçerli. Aynı şekilde küfür fiili olan veya fısk fiili olan e, amellerde de aynı durum geçerli. Aynı fiili işleyen iki kişi, birisi dinden çıkarken öbürsü çıkmayabilir. Öbürü çıkmayabilir. Yani mesela e, bu sebeple fiil ile failin hükmü Ayrıdır diye bir kaide vardır. Yani bir fiili işleyen herkes onun hükmünde olacak diye böyle bir mutlaklık yok. Mesela kim Allah'ın ayetlerini yere atarsa bunların hepsi kafirdir diye mutlak bir kaide koyamıyoruz burada. Bu yüzden ehl sünnet ve cemaat icma etmiştir dört şeyde. Yani tekfirin engelleri ve şartları konusunda. Birincisi bilmek, ilim. İlim olmadan kişi mesul olmuyor zaten. Yani sorumluluk için ilim lazım. Bunlar asgarilerdir. İkincisi kudrettir. Güç getirme. Yani gücü yetecek. Meşru bir ameli. Yani farz olan bir şeyi yerine getirebilmesi için, ondan mesul edilmesi için gücün yetmesi lazım. Gücü yetmiyorsa mesela adamın dili yok. Sen buna e, dil ile imanı şart koşamazsın. Kelime-i tevhidi söyle yoksa sen Müslüman değilsin diyemezsin bu adama. Dili yok adamın. Yani bunu e, telaffuz etmeye takatı yok zaten. Bundan mesul olmaz. Dolayısıyla böyle bir takatsizlik sebebiyle bir kişi e, farz olanı dile getiremiyorsa o bundan mesul olmaz. Mesela namaz kılacak. Dilsiz ama namaz kılacak. Bundan işte kıraat farzı düşer. Güç getiremez çünkü bu. Bu dört dört, dört Kur'an-ı ezberlemiş olabilir. İlim vardır, bilgi vardır ama yerine getiremez. Gücü yetmez çünkü. Veyahut da adamın dili var. Okuyabilir ama Kur'an bilmiyor. Bunun da işte öğrenmesi gerekiyor. Amellerde dil ile ilgili amellerde böyle bir durum var. E, azaların amellerinde de aynı durum geçerli. Güç getirebilme ve ilim. ikinci şart kasıt. Bir kimse yani e, meşru olan amellerde az önce zikrettiğimiz niyet hadisi burada geçerlidir. Gayrı meşru amellerde de aynı şekilde. Yani küfür olan fiilde de kasıt şartı koşulmuştur. O niyete e, zıt olarak kasıt. Bu fiile kastetmiş olmaz. Ondan sonra bunlarla birlikte ikra halinin bulunmaması. İkra hali güç getirmeme şartıyla alakalı bir şey. Çünkü mesela zorlanan baskıyla herhangi bir küfür fiiline, veya fısk fiiline zorlanan kimse burada bundan mesul olmaz. Ama işlediği fiilden dolayı başka bir beşerin hakkına tecavüz ediyorsa bu tazmin ettirilir. Mesela birisi birisini ölümle tehdit etti veya çocuğunu kaçırmakla tehdit etti. Ne yapacaksın? İşte falanın bahçesinden falan malı çalacaksın diye. Adam da bunu yaptı. Bu, buradaki kasıt neyi kurtarır? Şey ikra neyi kurtarır? Bu adamın elinin kesilmesini kurtarır. Yani böyle bir ikra hırsızlıktan dolayı el kesme cezasından kurtarır. Bu Allah'ın hakkı. Allah'ın hükmü. Ama o malı tazmin etme, işte çaldığı malı iade etme veya o mal bir şekilde kaybolduysa ödeme. Bu kişiye yüklenir. Yani ikra hali, beşerin hakkını sakıt etmiyor. Fakat Allah'ın hakkıyla, Allah'ın hukukuyla ilgili meselelerde bunu sakıt eder. El kesme cezasını veya buna benzer hadleri düşürür. Küfürde de bu şekilde. Yani küfür sözünü söylemeye veya küfür fiilini işlemeye baskı sebebiyle zorlanmışsa bir kimse, burada da mesul olmaz. Bir şartla bu o zaman kalbini açmayacak o fiile. Yani o seni ama sen de gönlünü açmayacaksın. İstemeye, istemeye, yaptığın fiilden nefret de Bunu hoş görmeyerek yapman durumda. Allah Azze ve Celle Nail Suresi 106. ayetinde belirttiği gibi kim küfre sine açarsa şartını koşuyor. Küfre sine açmadan batıl olan sözü, şirk sözünü söylemelerinde Allah Azze ve Celle bu ümmete bir ruhsat indirmiştir. Nail 106. ayetinde. Bu ayette daha başka ayrıntılar da var da iman meseleyle ilgili. Bizim konumuz şu an hüküm meselesi. İşte hüküm ameli bir meseledir. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek bir ameldir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme bu hükümle memur olan kimseler üzerine farz olan bir ameldir. Bu farzı terk ettiği zaman kişi fazlık olur. Yani günahkar olur, günah işlemiş olur. Ümmetin icmağını Abdullah bin Şakik ve Ebu Hureyre radıyallahu gelen yani rivayetlerde diyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, namazın terki dışında hiçbir amelin terkinden dolayı kafir görmezlerdi. Allah'ın indiriyle hükmetmekte bir ameldir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk eden bir kimse işte bu icmanın kapsamında oluyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme amelini terk etmiş bu. Ne oldu? Günahkar oldu. Ama bu terk edişinde başka ek unsurlar varsa, şu ayetlerde zikredilen kimseler gibi, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, Allah'ın indirdiğini inkar etmek varsa, beşeri bir hüküm uydurup bunu Allah'ın dinine nispet etmek varsa veya bu şekilde hükmetmeyi meşru saymak, helal saymak varsa tıpkı işte zinadenin durumu gibi. Zinadenin zina ettiği sırada mümin değildir buyuruyor hadiste. Eğer bu kimse zinayı helal sayan birisi ise o kimse kafir olur. Helal saymayan birisi ise bunu neyle anlıyorsun? Dilinin ikrarıyla. Adam zina işliyor ve diliyle de diyor ki yaptığımda ne var? Allah'ın razı, veren razı diyor. Yani ben ücretle yapıyorum bunu. E, bu benim hakkım diyor. Helal sayıyor. Bunun diliyle helal saydığını açıkça ifade etmiş oluyor. Biz kalpleri bilemeyiz yoksa. Yani aslında helal sayan vardır da diliyle bunu itiraf etmiyor. Ameliyle helal sayıyor. Ameliyle helal sayana dünya hükümleri bakımından biz fasık diyoruz. Gerçekten kalbinin durumu neydi bu konuyla ilgili? Bunu Allah hükmedecek. Ama dünya hükümleri bakımından o fasıktır. Fakat diliyle itikad ettiği şeyi ishar ediyorsa içki mesela. işte ben içerim. Bunda hiçbir şey yok, niye yasak olsun? Bunun gibi sözlerle yaptığı işi meşru sayıyorsa o zaman küfre aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şimdi geldik bizim zamanımıza. Yani İslam şeriatı e, hakim değil, kadılarımız yok. Yani bu hükümleri infaz edecek yetkili mercilerimiz yok halihazırda. Bu durumda ne yapacağız? Biz böyle durumlarda, yani asrımızda yaşadığımız durumda olduğu gibi durumlarda şunu düşünürüz. Şayet İslam kadısı olsaydı ne olacaktı? Mesela içki içiyor ve bunu helal saydığını diliyle ifade ediyor adam. Bir taraftan da Müslüman olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda kadı olsaydı ne yapacaktı? Kadının yapacağı şey belli. Kadı bunu çağırır veya şikayet edildiğinde götürür buna. Bu adam tevbeye davet edilir. Yoksa öldürüleceksin der kadı buna. Ne yapardı bu adam? Ya tövbe ya münafıkça, ya samim bir şekilde. Veyahut da mertçe ölüme göz alırdı. Ama büyük bir ihtimal münafıkça da olsa tövbe ederdi değil mi? Ağır basan şey bu. O halde biz nasıl e, derhal mürted hükmünü verebiliyoruz? Kadı varken bile böyle bir şeye yetkimiz yok bak. Yani elimizde yetki olsaydı da gel falanca sarhoş adam, sen içkiyi helal saydığını söylüyorsun, bir de utanmadan Müslüman olduğunu iddia ediyoruz. Kadı bunu çağıracak, senin kelleni alırım, ya tevbe edeceksin ya da öldürüleceksin dediğinde bu adam bil mecburiye teb ettiğini söyleyecek. O zaman hükmü ne olacak? Şimdi şimdi münafık hükmü şöyle, bu adam tevbesini ishar etmişse biz ona alellıklık münafık diyemiyoruz. Ama kadının uzuna çıkınca teb ediyor. Dışarı çıkınca tekrar aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Kadın huzuruna çıkıyor, tevbe ediyor, dışarıda aynen devam ediyor. İşte biz, biz bunu ancak münafık deriz. Yani zoru görünce, sıkıyı görünce hemen ağız değiştiriyor. Münafık böylesi. Yani bizim münafık diyebileceğimiz böylesi. Ama öbür türlüsü vardır. Kadının huzurunda işte kılıçtan kurtulmak için yalandan bir şekilde tevbe ettiğini söyler. Dışarıda kimseye bunu açık etmez. Hakikatte bu münafık olabilir kalbi. Kendi ishar etmedikçe biz bunu bile söyleyemiyoruz. Günümüzdeki işte böyle kimselerin durumu münafık ama o bile sallantıda bakın. Çünkü kendisine hüccet ikamesi yapıldığında samimi bir tövbe etme ihtimali de var bunun. Yani bilmeyen kimseler de var. Bu meselenin ciddiyetini bilmeyen kimseler de var. Tıpkı namazın hükmünü bilmemenin çokça yaygın olması gibi. Bu sebeple biz namazı terk eden herkese alellıkla münafık demiyoruz. Kime diyoruz? Namazı terk edenler içerisinde kendisine namazın terkinin, küfür olduğunun hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde açıklandığı, buna rağmen hevasına uyarak namazı terk eden kimseye. Yani hükmü bilen, buna gücü yeten, buna rağmen namazı terk eden kimseye biz münafık diyoruz. Yoksa namazı terk eden herkese alellıkla münafık demiyoruz şu ortamda. Çünkü bilmek şart. Nifak küfründe de böyle bir şey var. Bizim bugün işte küfründen bahsedebileceğimiz, böylesi bir küfründen bahsedebileceğimiz İslam toplumda ancak münafıkların küfrüdür. Münafık yani kafir olan münafıktan bahsedeceğimizde de işte bu dört şartı biz gözetiriz. Kadının yerine. Kadının yerine bu şartları gözettiğimizde bu engellerin hepsinin kalktığını düşünüyorsak, böyle bir şey sabit olursa o zaman kafir bir münafık olduğunu söylüyoruz onun. Ama yine mürtet değil. Kadı olsa, kadı nihai hükmü uygular. Ee, ona kalır o iş. Ve zannetmiyorum ki uygulasın. Yani uygulayabilsin. Çünkü münafık şey gibidir, yani yılan gibi elinden kayar gider. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında haklarında ayet inmesine rağmen, yalancılıklarına dair, yani sözü söyledikleri, küfür sözünü söyledikleri Allah tarafından bildirmesine rağmen, Allah Resulü çağrıldığında onlara, Onları çağırdığında, vallahi söylemedik diyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları bırakıyor. Yani dünyada, belki sakınıyor, sakındırıyor ama, e, dünyada istediklerini onlara veriyor. Yani, kızın velisi olsa, veli olarak geçerli. Ama kafirin <gülüyor> normalde Müslümana velayeti geçersizdir. Eğer mümin bir kadınla evli ise onun nikahı geçerli. Yani şer'i ahkam bakımından burada aynı Müslümanlarla aynı haklara sahip. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bunun endişesini çekmiyor. Ama bugün e, hislerle yaklaşım sebebiyle İslam toplumunda bazı Müslümanlar sünnetten uzaklaşma sebebiyle yani Allah'ın dinini direkt Kur'an ve sünnettin delilleriyle, vahyin delilleriyle öğrenmeden uzaklaşma sebebiyle reylerin çokça dahil olması sebebiyle e, şu korkuyu yaşıyor. Ben kafiri eğer tekfir etmezsem benim durumum ne olacak? Böyle bir endişeyi taşıması gereken kişi kimdir bak. Ben Yahudiyim diyen, ben Hristiyanım diyen, ben Müslüman değilim diyen bir kimseyi tekfir etmezse ancak böyle bir durumda bu endişeyi yaşarsın. Ama ben Müslümanım diyen ve küfrü Kur'an ile sabit olan kimseleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekfir etmedi. Yani şey manasında mürtet manasında tekbir etmedi. Dolayısıyla bizim bu hükümlerin her birinin konumlarını bilmemiz lazım. Biz onları tekbir etmezken, yani aleni bir şekilde küfrünü ishar eden, ağzıyla, diliyle, amelleriyle ishar eden, uyarıldıklarında bu küfürlerinde ısrar eden kimseleri biz tekbir etmezken, yani mürtet saymazken, onların yaptığı de asla e, masum, görmüyoruz. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ayetini direkt getirip buradan mürte hükmünü e, ortaya koyanlara bunu mutlaklaştıranlara biz karşı çıkıyoruz. Eskiden beri bu harcilerin yoldur diyoruz ama asla ve asla Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi basit bir cürüm görmüyoruz. Çünkü bu küfürle nitelenmiş. Büyük ya da küçük. Bu küfürle nitelenmiş bir şeydir. Büyük bir cürümdür. İnsanların eee toplum İslam toplumlarında, Müslümanların yaşadıkları toplumlarda o toplumun felakete düşmelerinin en büyük sebeplerindendir. İşlerinin yolunda gitmemesinin, açlık, kuraklık veya daha başka düşmanlarının e, ibtilasında yenik düşmelerinin bunların hepsinin temelinde bu vardır. Asıl dikkat edilmesi gereken, dikkat çekilmesi gereken nokta şu. Bugün Müslüman toplumların yaşadıkları ülkelerin çoğunda Tağut diktatörler, yani nifak ismini hak eden kimseler söz sahibi. Yani beşeri hükümleri e, genel bir kanun kılarak Müslümanları da bu kanunlara uymaya zorlayan, bu konuda despotluk yapan, cezalarını buna göre veren, e, Allah'ın yasakladıklarını emreden, Allah'ın emrettiklerini yasaklayan. Bakın Allah'ın kitabında bunların adı hep münafıklar diye geçiyor. Allah'ın emirlerini, emrettiği şeyleri yasaklayan, Allah'ın yasakladıklarını da emreden kimseler. Münafıkların sıfatı bu. Böyle münafıklar var. Mesela e, rejim cezasıdır. Bunun gibi şeyleri, zina cezası, sopa cezası bunları iptal ediyor, yasaklıyorlar. Açılmayı emrediyorlar. örtünmeyi yasaklıyorlar. Bunun gibi pek çok şey. Bu münafık yöneticilere karşı ilk kırılma bunların mürtet manasında tekfir edilmesiyle başladı. Mürtet sayılması, onların kanlarının, mallarının, dolayısıyla onların namına savaşan herkesin de tağutun askeri olduğu hükmüne varılması, aynı hükme e, tabi kılması ve Müslümanların arasına kılıcın girerek, Müslümanlar derken buna münafıklar da dahil. Yani İslam kimliğine sahip kimselerden bahsediyoruz. Münafığıyla, müminiyle. Müslüman coğrafyası içerisine kılıcın girmesi fitnelerin başlamaz. Şimdi bizim ilk önce böyle bir durumla karşılaştığımızda şunu düşünmemiz lazım. En'am suresinin 129. ayetinde belirtildiği gibi biz zalimlerin bir kısmını diğer bazıları üzerine veli kılar yöneticiler kılarız buyruluyor. Eğer bizim başımızda tağutlar, münafıklar söz sahibi ise burada bir sıkıntı var demektir. Yani bizde bir sıkıntı var demektir. Münafıklar nasıl olur da mümin topluma yönetici olur? Hayır, münafıklar mümin toplumlara asla yönetici olamaz. Fakat toplumda bir münafıklık varsa onlara uygun şekilde yöneticileri Allah musallat eder. Toplum eğer Allah'ın indirdiğiyle amel etmiyor, bunu uygulamıyor, bununla hükmetmiyorsa elbette başlarına daha beter bir musibet gelir. Dün gruba bir şey attım. Bu sahabe olmasına rağmen, iman etmiş bir sahabe olmasına rağmen, bilmiyorum dikkat ettiniz mi rivayeti? Aynısı Sa'd bin Ubade radiyallahu de benzer şekilde var. Adi bin Sabit'ten geliyor bu rivayet. Adi bin Sabit diyor ki, işte e, Nur suresinde 4. 5. ayetler nazi olduğu zaman 4 şahit getirmekten bahsediyor Allah azze ve celle zina konusunda. Diyor ki Adi bin Sabit, e Allah'ın Resulü diyor. Kişi diyor, hanımını yakalasa başka bir adamla diyor, o dört şahit bulana kadar adam çoktan çeker gider diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hoşnutsuz oluyor bu söylenen sözden, bir şey de demiyor. Çok geçmeden, Adib'in, Sabit'in amcaoğlu geliyor, hanımı, bir tane oğlan getiriyor, hanımı iddia ediyor ki bu oğlan senden, amcaoğlu da diyor ki hayır benden değil. Böyle bir durum var. Yani, lian ayeti inceye kadar şu kimse iftiracı hükmünde oluyor. Yani karısını başkasıyla yakalıyor. Eğer bu zina etti, bu çocuk benden değil dediği zaman onu zinayla suçlamış oluyor. Dört şahitle getirmenler ne oluyor? 80 sopayı hak ediyor. Böyle bir durumla karşı karşı kalıyorlar. Çok geçmeden işte bir sonraki ayette lianla ilgili hüküm iniyor. Yani lanetleşmede farklı bir durum var. Böyle bir durumda eğer çocuğu veya zina Kişi eşine zina suçlamasında bulunursa, dört sefer iki tarafta yapmadıklarına dair, diğer yaptığına dair şahitlik eder. Beşincisinde işte lanet benim üzerime olsun diye lanetleşme ifadesini söyler. Yani iki taraftan birisi yalancı. Oluyor bu yani. İki tarafta mesela bu ayetin inmesine sebep olan olaylardan birisi Hilal bin Umeyen'in meselesi. Hilal, Hilal bin Umeyye karısını Şerik bin Sehma ile yakalıyor. Ama şahit getiremiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor şikayet diyor Diyor ki böyle böyle ya diyor e, dilini çek veya 80 sopayı sırtında bil diyor. Hilal bin Umeyye diyor ki yemin ederim ki diyor. Yani Allah üzerine yemin olsun ki benim dediğim doğrudur diyor. Böyle diyor. Eğer diyor 4 tane, 3 tane daha şahit getiremezsen... 80 sopa üzerinde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O anda işte Nur Suresi 5. ayeti iniyor liyan hakkında. Bununla zaten orada Hilal bin Umey diyor ki Allah benim doğruluğumu biliyor diyor. Beni haklı çıkaracak bir şeyi mutlaka indirecek Allah diyor. Ve gerçekten de liyan ayeti iniyor. Kadın işte bu liyan gereği olarak dört sefer kendi hakkında şahitlik ediyor. Beşincisinde yani lanetle ilgili mesele gelince kadına diyorlar ki aman diyor bu laneti üstlenirsen diyor başına çok tehlikeli bir şey gelecek. Kadın şöyle bir düşünüyor yok diyor ben kavmimi razı, e, rezil etmem diyor. O, o lanetleşmeyi de söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, bu kadın diyor şöyle şöyle şu sıfatlarda çocuk doğurursa diyor bu bilin ki diyor Şerik, Şerik Bin Sehma'ya aittir diyor. Gerçekten de öyle bir çocuk doğuyor. Böyle bir yemin de yapılmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan sonra diyor ki şayet Allah'ın şu ayeti olmasaydı diyor bu kadına çok farklı davranırdı. Yani Allah nasıl hükmetti söyle öyle davranıyor. Yani deliller yani kadının <gülüyor> zina gösteriyor gerçekten de. Hilal bin Umeyye'nin doğru söylediğini gösteriyor. Yani demek istediğimiz şu burada Adi bin Sabit diyor ki Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti hakkında yani dört ayet getirmeyle ilgili meselesi hakkında ilk kelam eden Konuşan ben oldum. Bununla ilk de ben oldum diyor. Yani amcasının oğlunun durumunu kastediyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin hükmüne karşı kelam yapmak, akıl yürütmek, reyde bulunmak, bakın, sahabenin bu kadarcık bir sözü bile neyle edilmesine sebebiyet veriyor. Sahabin Ubadem'in meselesi de var. Bukarda, Müslim'de geliyor o da. Ee, kıssalar geniş. Fakat Burada demek istediğimiz şu, şimdi bu münafık bir şekilde, yani bizde olan bir zulümden dolayı, mesela biz dinimizi cumhuriyete vermişiz, teslim etmişiz. Dinimizde cumhuriyete hakim. Cumhurun kavli hakimdir. Ayet de gelse, hadis de gelse, o mesajı cumhurun kavli neyse, cumhurun kavli hükmeder. Ayet, hadis değil. Allah'ın vahyi değil. Şimdi Allah'ın indirdiği ve hükmetmeme meselesinde burada, bu Allah'ın dini. Helal-haram meselesi. Bir şeyi Allah'ın ayeti, Resulünün sünneti haram kılıyor ama Cumhur'un kavli sebebiyle onu iptal ediyorsun, helal sayıyorsun. Veya bir şeyi Allah ve Resulü helal sayıyor ama Cumhur'un kavli sebebiyle haram sayıyorsun. Bak dinimizi Cumhuriyet'te yönetiyoruz. Ve Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin küfür olanı, dinden çıkaranı asıl bu. Çünkü Allah'ın dininde helal ve harama hükmediyorsun. Yoksa onların dinden, dinden, eliflamlı dinden, yani Allah kanına meşru olan dinden, meşru olmayan şeyleri kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Şura suresi 21. ayet. Şirk, hükümdeki şirk bu. Daha tehlikeli bir şirki işleyen kimseler, dünyevi meselelerde, Beşeri hukukla ilgili meselelerde Allah'ın hakkı olan meselede değil bak. Beşeri hukukla ilgili meselede işte neymiş? Hırsızı hapse atmış, el kesme cezasını infaz etmiş. İşte zina edeni reçmetmiyor falan filan. Evet bunlar büyük suçlar. Allah'ın dinine nispet etme yine yok bak. Eğer bunun günah olduğunu, şeriata uygun olmadığını itiraf ederek yapıyorsa bu büyük günahtır. Küçük küfürdür. Dinden çıkmıyor bu kimse. Ama senin şu yaptığınla kişi dinden çıkar, Allah korusun. Şimdi büyük küfrü işleyen kimseler, küçük küfrü işleyenlere karşı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar diyerek cihad ilan ediyorlar. Bizim uyanık olmamız gereken nokta burası işte. Dört mezhebi savunan insanlar, kıyası savunan insanlar, reylerle amel etmeyi savunan insanlar, Beşeri hukukla ilgili meselelerde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar diye onları tekvir ederek cihad ilan ediyorlar. Ümmetin düştüğü tuhaflık burada. Bu hakikati Müslüman ümmet yakalamadığı sürece asla bu zalim, münafık, diktatör yöneticiler başımızdan gitmeyecek. Allah'ın indirdiklerini biz asla burada beşeri hükümlerimizde uygulayamayacağız. Bu olmayacak. Çünkü Allah yardım etmez. Allah'ın bir iptilasıdır bu zaten. Haccacı zalime diyorlar ki, işte sen kan dökücüsün. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sakif kabilesinden bir yalancı, bir de kan dökücü çıkacak. O kan dökücü sensin diyorlar da, ben diyor münafıkların kanını döküyorum diyor. Yani söylediğinde bir haklık payı var. Niye musalla edilmiş? Yani bu insanlar diyor zalim olmasa benim gibi bir zalim onlara musalla edilmezdi diyor Haccacı. Ben diyor münafıkların kanını döküyorum diyor. Ha, biz bunları meşru gördüğümüzden söylemiyoruz. Ama bir hakikat var. Bizde bir zulüm var. Allah'ın indirdiğiyle amel etmeme, hükmetmeme meselelerimizde, abdestimizde, namazımızda yani bunlar yapılabilecek şeyler. Yani güç, takat, ekstra şeyler gerektiren e, unsurlar da değil. Allah'ın her kula pars kıldığı meseleler. Kitabı ve sünnete. Allah'a, Resul'a itaat etmek. Allah bunu her kula pars kılmıştır. Sen bu meselede tutuyorsun ki, şöyle diyorsun, işte biz nasıl yapacağız, alimlere götürmemiz lazım. Böylesine bir e, sanal bir cihat söylemi çıkaran insanlar zaten şu lafı kullanıyorlar, tuhaf. Alimlerden için diyorlar ki, onlar hayız nifas ülemez. Yani abdestle ilgili bir meseleyi alimlere sor. Namazla ilgili meseleyi alimlere sor. Ama cihadı bize sor diyorlar. Ahmak. Abdest, namaz, ilmi her Müslümana farz. Alimlere değil, alimlere sorma o meseleyi. Kitaptan, sünnetten kendini öğrenmen lazım. Farz. Allah-u itaat farz. Alimlere gelince cihat, tekfir, umumi meseleler. Genel ilgilendiren konular, alimlere soracağın konu zaten burası. Sen alimlere sorman gereken konuda kendin iştahat edeceksin, ilim sahibi olmadığını itiraf ettiğin halde, taklitçi olduğunu itiraf ettiğin halde, büyük mesajlarda iştahat edeceksin, neymiş? Abdest, namazı alimlere sorun. Var mı böyle bir şey ya? Yani Allah ve Resulü ne emretmişse bunun tam tersini. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, Kişinin, Müslümanın kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, Müslümanlığın güzelliğindendir. Bizi ilgilendiren ne? Allah ve Resulüne itaat. Mesela namaz her Müslümana farz. Nasıl kalacaksın namazı? Abdestini nasıl alacaksın? Alimlere soralım. İşte sen burada alimlere sorarsan Allah ve Resulüne isyan edersin. Sen bunu alimlere soramazsın. Bilakis alimlere yani şu manada soramazsın. Kastımız şu. Alimlerin reyini alamazsın demek istiyoruz. Yoksa alimlerden rivayeti alırsın. Biz bu, bu noktayı kastetmiyoruz. Rivayetleri de zaten alimlerden alırsın. Biz bu noktasında değiliz. Alimi rivayetten, vahiden ayıran şey, ondaki anlayış, fıkıh, rey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, Allah hayrını dilediği kulu dininde fakih kılar, anlayışlı kılar. O anlayış işte. Şimdi abdest ve namaz meselesinde sen alimin anlayışına tabi olayım dersen sapıtırsın. Sen kendi anlayışınla mükellef ol, mükellefsin burada. Kendi anlayışınla doğrudan nasıl amel edeceksin ne anlıyorsun o? Alimin anlayışını sen burada din kılamazsın. Alimlere nerede müracaat edeceğin önemli burada. Nisa 83. ayetinde buyuruyor ki korku veya güvene dair. Yani ümmetin umumunu ilgilendiren mesele. Bak alimin anlayışına burada muhtaçsın. Bir fitne çıkıyor. Fitne söz konusu. Aymin anlayışına burada muhtaysın. Abdest namaz meselesinde değil. Abdest ve namaz veya e, ferden mükellef olduğun konuda reyleri, din kimse edinemez. Selef bu konuda e, dikkatli olduklarından Alim kimseler, alim olan tabiin, alim olan sahabilere sorular sorulduğu zaman bu konuda senin görüşün nedir peki denildiğinde Subhanallah diyor. Benim görüşümün din edinilmesinden ben Allah'a sığınırım diyorlardı. Öyle. Yani benim görüşüm varsa, Allah bana anlayış vermişse bu beni ilgilendirir. Başkasına din kılınmamıştır bu. Herkese Din kılman şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde emrettiği gibi kim bizden bir ayet, bir hadis işitmişse, bir kelime, cümle işitmişse işittiği gibi, kavradığı gibi onu başkasına aktarsın. Allah onun yüzünün nurunlarındırsın, akılsın ak onun yüzünü. Nice fakih olmayan kimse kendisinden daha fakih olana bu ilmi taşır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah ve Resulünün vahyini Aktarmak için fakih olmak bile şart değildir. Ama o vahyi iyi zapt etmek, iyi ezberlemek, ona herhangi bir dış unsur karıştırmamak gerekir. Batıl bir mana, batıl bir rey, e, harci bir anlayış karıştırmadan. Yani anlayışını aktar demiyor zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Alimlerden anlayışını alın da demiyor ama Allah alimleri e, dinde anlayışlı kılar. Bu bir gerçek. O zaman biz bu alimlere nerede muhtaçız? Bugün insanlar e, bidat ehli, bidate sapan, hatta kendilerini selefi olduğunu iddia etseler dahi. bidatın en koyusuna batmış, en bilinçli bir şekilde bidate batmış olan, bir sufi cahilce bidate batıyor. Bir e, diğer fırkalar, bir şiası, şu, bu, neyse, cahilce bir sürü itikadi fırkaları da sapanlar var. Ama bugün selefiyim diyen insanlar, abdest, namaz, yani ferdi kulluğuyla ilgili meselelerde Alimlerin fetvasına direkt müracaat etmeyi yeğiliyor. Bu şekilde bir yöntem sunuyorlar. Ondan sonra da alimlere hakaret eden, onları takmayan, onları saymayan biz oluyoruz. Bizi bununla itham ediyorlar. Hayır, alimleri söz sahibi oldukları konularda takmayan sizsiniz. Sizin mükellef olduğunuz yerlerde de alimleri araya katarak, ile aranızı kesenler de yine sizsiniz. Bunların hepsi zulümdür. Çünkü eşyayı olması gereken yerden başka bir yere koymaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve sahabelerinden pek çok tarif ve geliyor bu rivayet. Şöyle buyruluyor: Kur'an'dan ve sünnetten bildiğinizi alın. Yani Kur'an'a ve sünnete muhatap olun yani. Bunlardan bildiğinizi alın. Bilmediğinizi alimine havale edin diyor. Bizde nasıl yapılıyor? Bilsen de bilmesen de direkt alimden al. Onun anlayışıyla birlikte al. Hatta hadisin zahiri bile alimlerin anlayışına tersse sen hadisin zahirine at bir kenara o alimin anlayışına tabi ol. Böyle bir yöntem sunuluyor. Ondan sonra da bilmediği konularda da, künhüne eremediği konularda da kendileri ahkam kesiyorlar. Yani yasaklanan işi yapıyorlar aslında. Hayır... Benim Allah'ın bana farz kıldığı, akıl bali olduğum andan itibaren, muhatap olduğum şey Allah'ın kitabı. Allah'a itaat edin, Rasulüne itaat edin. Ben bunu alimden alırım, alimin kitabından alırım bir şekilde veya e, nakil vasıtalarından, Kur'an-ı Kerim'den alırım. Bu artık benim mükellef olduğum bir şey. Ama alimin anlayışına gelince, mesela İbn Abbas radıyallahu anh, sözünü biz tam burada getiririz. Diyorlar yani ona, Ebu Bekir Ömer radiyalarına böyle yapmıyor ama. Yasaklıyorlar temettüyü, başımıza taş yağacak diyor. Ben size Allah Resulü temettüyü yaptı diyorum, siz bana Bekir Ömer yasaklıyor diyorsunuz diyor. Getirilen, bunun karşısında getirilen, tabi olduğun sünnet karşısında getirilen, Ebu Bekir ve Ömer radiyalarına gibi bu ümmetin en üstünlerinin dahi görüşü, anlayışı olsa asla bununla kıyaslanamaz Tartılamaz. Eşit kefiye bile konulamaz. Ömer Radyolan, reis sahibi, görüş sahibi, şartların e, gerektirdiği şekilde ve kendisi bir e, kadı, müminlerin emiri olması hasebiyle şartları değerlendirerek mesela üç talak, bir meclisteki üç talakı tek talak saydı. Bundan dolayı başına gelecek lehinde veya aleyhinde ne varsa o Allah ile kendisi arasında. Allah Azze ve Celle bize din tamamlandı diye buyurduğu zaman Ömer radıyallahu anh'ın şu görüşü var mıydı yok muydu bu dinde? Yok. Yok. O zaman biz hangisinden mesulüz? Sizin dört mezhep dediğiniz şey, dördü de ittifak etmiştir ki bir mecliste de olsa üç talak, üç talanın hepsini vermektir. Allah Resulü ve vesselam sünnetinde ne? Tek. Tek talakı yerine geçer. Haramdır bu iş ama tek talakı sakit eder. Şimdi Ömer radıyallahu an dediğimiz gibi e, bu davranışı yerindedir veya değildir. Biz bunu bilmeyiz. İcma var mı peki? Sahabe aslında bile icma yok. İmran bin Hüseyin radıyallahu Müslim'de görsün rivayet. Ömer radıyallahu böyle dedi ama Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sünneti böyle diyor. Yani sahabe arasında icma da yok bu konuda. İşte buna benzer çeşitli uygulamalar var. Daha önce e, ilgili yerlerde aktardık bazılarını. Mesela ile ilgili Muaviye Radiyalan'ı yasaklıyor. i̇bn Abbas Abbas Radiyalan çıkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetidir. Sesi bir şekilde minadan çıkarken telbiye getirecek çıkıyor. Müminlerin emiri. O da müminlerin emiri. Halife yani. Halife karar vermiş ama sünnetin karşısında mı? Bak buna karşı çıkıyor. Uymuyor burada. Yani sahabenin bu konuda örnekleri çok. Eğer Allah ve Rasulü'nden bir delil biliyorlar da, yetkili kılınan, masraat-ı mürsele ile hükmetme yetkisi olan bir kadı, bir vali, bir halife bile bu sünnetin aleyhinde bir hüküm uyguluyorsa onda bile itaat etmiyorlar. Bak. Ve alim bunlar. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh alim. Ömer radıyallahu anh alim, Ali radıyallahu alim, Osman radıyallahu anh alim. En iyi bilenler ve Raşid halifeler bunlar üstelik. Burada eğer bir sünnetle çakışma varsa onun görüşüyle, anlayışıyla din edinmek asla söz konusu değil. Şunu kafamıza çok iyi yazmamız lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmeden kısa bir süre önce bu din tamamlanmıştır. O gün dinden olmayan bir şey kıyamet gününe kadar asla dinden olmayacak dört mezhep ittifak etse, bu dine dinden olmayan bir şeyi sokamayacak. Dört mezhebi geç, binlerce, milyonlarca insanların hepsi ittifak etse, bu dine yeni bir şey sokamayacaklar. İttiba tevhidinin en önemli rükünlerinden birisi. Dinin tamamlanmış olduğuna, ne zaman? Allah Resulü vefat etmeden önce tamamlanmış olduğuna iman etmek. Bu kafalar dine eksik inanıyor. Mesela bakın kendi söyledikleri sözlerle çıktığı kapıları ee, söyleyelim ki nereye varıyor bunlar. Mesela kıyas. Akide meselelerde kıyas olmaz diyor. Niye? Din tamamlanmıştır. Vahiy hükmeder burada. Aklın rolü yok. Yani akide meselesi akılla olur mu? Tamam. Akideyi ayırdık. Ameli meselede peki nasıl? Din tamamlanmış mı tamamlanmamış mı? Ameli meselelerin dinden mi değil mi? Ameli meseleler dinden mi değil mi? Tamamlanmış olan bu dinde mi? Yoksa onun dışında bir şey mi bu ameli meseleler? O zaman kıyas nerede? Rey nerede? Ve sen diyorsun ki akide meseleleri akılla idrak edilmez. O yüzden kıyas yapılmaz. Ameli meseleleri nasıl akılla çözeceksin ki? Yani hangi akıl? Basit bir soru sadece. Sen namazda e, başlangıç tekbiri alıyorsun. İftihat tekbiri alıyorsun. Rukiye gidiyorsun. Rükudan kalkarken ne diyorsun? Semihallahü'l-i menhamd et diyorsun. Rukudan secdeye giderken Allah-u Ekber diyorsun. Secdeden başını kaldırıyorsun allah Ekber. Tekrar gidiyorsun allah Ekber. Hep Allah-u Ekber diyorsun. Niye rükudan kalkarken Semihallahü'l-i menhamd Akılla idrak edebilir misin bunu? Neden? Kıyasa aykırı mesela bu. Kıyas her eğiliş kalkışta tekbir getirmeyi gerektirir. Yani şimdi bir taraftan sonra çevirerek şunu da söylüyorlar. İbadet meselelerinde de kıyas olmaz. Tamam bunla geçtik. Hadi buna da hak verdik. İbadet meselelerinde de kıyas olmaz. Kıyasa ibadette de yapmayacağız. Nerede kaldı kıyas şimdi? İşte helal haram meseleleri. Bu kaldı. Helal haram meselelerini sen akılla nasıl idrak edeceksin? Birinin akılla idrak ettiğini, yani akıllıyla vardığı bir sonuca bir başkasının kıyası farklı bir neticeye varıyor. Şimdi bu kıyası en kâmil yapanlar kimler? Yani müştehitler diyeceksiniz, dört mesele imamı, hepsinin e, benimsediğimizler. Bakın bunlar neden ayrıldılar kıyas yaptıkları konularda? Madem sayı kıyas diyorsunuz bir de bunun adına. Bunlar sayı kıyas yaptılarsa neden hepsinin vardı hükümler farklı yerlere gitti? Niye farklı hükümler veriyorlar aynı mesele hakkında, kıyaslarıyla? Ve bunlar Allah'ın indirdiği midir? Allah'ın indirdiği mi değil mi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesi, geldik şimdi, itikadi ı mesele mi, ameli mesele mi? Biz diyoruz ki biz ameli mesele. Onlar itikadi mesele olarak telakki ediyorlar. Allah'ın indiriliğine hükmetmemek direkt küfür diye değil mi? Biz ameli mesele diyoruz. Allah'ın indiriliğine hükmetmeyenler, kafirlerin, fasıkların, zalimlerin, takenleridir. hükmü. Bakın e, büyük küfür olabilir. Büyük küfür olmayabilir de küçük küfür de olabilir. İbn-i Abbas R.A. dediği gibi. Hepsi kıyasıyla farklı bir şey söyledi. Başkaları da bunların kıyasla söyledikleri hükümleri din edindi. Helal ve haram konusu edindi. Helal ve haram konusu peki bir şeyin haram veya helal olduğuna inanmak itikadi bir mesele mi değil mi? E, geriye ne kaldı? Yani e, itikadi meselenin dışında dinde, itikadi meselenin dışında bir tane örnek verebilir misiniz? İtikat <gülüyor> ilgilendirmiyor bunu. Yani biz bunu akılla çözebiliriz. Akılla bunun helal, akılla haram olduğunu söyleyebiliriz. Diyebileceğiniz bir şey var mı? Yalan mı? Yalan, akıl kirkin görür, doğru. Şeriatta haram kılmıştır. Ama şeriat diyor ki, 3 yerde yalana cevaz var. 3 yerde. O da olmaz yani. Yani. Şimdi, demek ki bizim esasında akidevi mesele, ameli mesele diye ayırmamız başlı başına bir cinayet. Ondan sonra bunun üzerine bir takım hükümler bina etmemiz farklı bir cinayet. Amelleri imandan sayan ehl-i sünnet ittifak ediyor bunda. İcması var. Sahabenin, tabinin, tebev tabiinin tabinin. Ee, İmam Muhammed diyor ki, Ebu Hanife'nin öğrencisi, benim kendilerine yetiştiğim herkes bunda ittifak etmiştir diyor. Amellerin imandan olduğu konusunda. Şimdi amelleri imandan sayan bir e, akideye mensubuz. Nasıl olur da böyle bir ayrım gözetiriz. Yani bakın az önce zikrettiğimiz söz şuraya geldi kıyas re ile ilgili. Din akide meselesinde tamamlanmıştır ama ameli meselede tamamlanmamıştır. Bunlar neyle tamamlıyorsun? Neseplerle tamamlıyorsun. Dinin tamamlanmış olduğuna iman gitti, sarsıldı. Ondan sonra dönüp şunu sorgulamamız lazım. Biz neden itikad ediyoruz ameller imandandır diye? Yani bu gerekli mi? Şart mı? Mutlaka böyle mi olmalı? Bunu sorguladığımız zaman, evet, mutlaka böyle iman etmemiz lazım. Çünkü Allah kitabında şöyle buyuruyor. Aralarında, çekiştikleri meselerde, seni hakem kılmadıkça, bu bir amel mi? Allah Resulü'nü hakem kılmak, onun hükmüne müracaat etmek bir amel. Sonra verdiğin hükümden dolayı, gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmedikçe. Demin ki, nameliydi ameliydi. Bu, kalbin ameli. Ve yüsellim mu teslima. Tam anlamıyla teslim olmadıkça. Yani dilin dahi buna muhalefet etmeyecek. Çünkü bu ayetin nazil olmasına sebep olan kişi şunu söyledi. Bak diliyle itiraz etti. O amca halayın olduğu için mi irtimas geçine yoldan Resul dedi. Bu ayet bunun üzerine nazil oldu. Peki ayette ne diyor? Rabbine yeminler olsun ki iman etmiş olmazlar. Burada itikadi hangi mesele var? Bu Yani ameli itikadi diye ayrım yapanlara göre. Hangi itikadi mesele var burada? Demek ki Rasule muhakeme olmamak başlı başına iman ile, imanın zıttı olarak nitelenmiş ve Allah yemin ediyor buna. Kendi zatına yemin ediyor. İman etmiş olmazlar. İmanı bir kere kaldırıyor atıyor, atıyor bu. Rasule muhakeme olmamak. Zaten bundan önceki ayetlerde Nisa 60. ayet bu Nisa 65. Nisa 60. ayette ne diyordu? Münafıklar anlatılıyordu. Onlara Allah'a ve Resulüne gidelim denildiğinde büsbütün yüz çevliklerini görürsün. İmanın nef edildiği bir sınıf oluşuyor yani burada. Münafıklar. Allah diyor bunu münafıklar. Allah ve Resulüne muhakeme olmayan bunun yerine bu beşer Yahudi olsun. Ebu Hanife olsun veya İmam Ahmet olsun fark etmez şu temettü meselesinde Ebu Bekir anh olsun, Ömer radiyallahu anh olsun onların reylerini kastediyorum olsun. Fark etmez. Bunların hepsi Allah'tan ve Rasulü'nden yüz çevirme hükmüdür. Hücura suresinin ilk ayetinde ey iman denir Allah'tan korkun Allah'ın ve Rasulü'nün önüne geçmeyin buyuruluyor. İmam Mücahit Rahimullah bu ayetin tepsiline diyor ki yani hüküm konusunda Allah ve Rasulün önüne geçmeyin demektir. Ondan önce söz söylemeyin. Yani onun hükmü dışında bir şey söylemeyin. Allah azze ve celle Ra'd suresinde vallahu yahkumu la muakibe li buyuruyor. Yani Allah hükmeder. Onun hükmü üzerine artık söz söyleyecek kimse yoktur. Onun ardından kimse artık hükme demez, bir şey söyleyemez artık. Ve Allah'ın sükutu da bir hükümdür. Allah bir şey, bir takım şeylerin hükmünü işte Kur'an'da açıkça belirtmemiş. O zaman biz ihtidat edelim, at koşturalım onun hükmünü tespit edelim diye değil. Haşa, Rabbin unutucu değildir buyruluyor. O, o halde sukutuyla bile bu din kamildir. Bazı şeylerin hükmünü belirtmemesiyle de bu din kamildir. Onun belirtmemesi de bir hükümdür çünkü. Allah ve Rasul ne herhangi mesele de sükut etmesi de bir hükümdür. Bu böyle olduğuna göre, iştihatla, reyle, kıyasla, Allah'ın dinine hüküm eklemeye çalışanlar hangi konumdadırlar? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, bu ayetin öncelikli muhatapları bunlar olmaz mı şimdi? Demek ki yöneticilere gelince onlara iştihat hakkı var bakın. Kadı veya hakim. Hadislerde hep bu lafıza gelir. Hakim yönetici demek. Kadı hakim demek. Yani mahkeme hakim manasında. Kada, yargı. Bunlar iştahat edebilir. Bunlar kıyasla yapabilir. Bu beşeri hukuktur, beşeri hükümdür. Allah'ın diniyle ilgili hüküm değil. Sen burada, beşeri hükümde Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetti diye birilerine ayaklanıyorsun, tekbir ediyorsun. Ama Allah'ın sana izin vermediği konularda iştahat yapıyorsun. Helalde, haramda iştahat yapıyorsun. Reyde bulunuyorsun, kıyas yapıyorsun. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi meşru sayıyorsun. Bununla ilgili hükümler icat ediyorsun ve Allah yapmış kıyası ben niye kayası yapmayayım diyecek kadar yani Allah helal ve haram koymuştur, ben niye koymayayım demektir bu. Bu e, tehlikenin nereye vardığının düşünülmeden söylendiği sözlerden bunlar. İşte bu Maide 44-45-47 ayetleriyle ilgili meselede bizim asıl dikkat etmemiz gereken konu burası. Yani yöneticiler ihtiad ederler. Ya hata ederler ya isabet ederler. Hata ederlerse yani burada e, biz burada samimi olan yöneticileri kastediyoruz. Yoksa beşeri yasayı getirmiş, bunu uygulamış bunlar elbette ki fasiq, elbette ki e, küçük küfrü en azından işleyen kimselerdir. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Ama mesela bir Ömer radıyallahu an ihtiad ediyor. Yani Allah'ın dininde samiyetle ihtiad ediyor ve el kesme cezasını eee şey döneminde, işte insanların kıtlık döneminde geçici bir süre iptal ediyor. Bu iştahında ya haklıdır ya haksızdır. İnsanlar burada ona tabi olmak zorunda. Müminlerin emiri o. Bu hükme müdahaleleri yok. Kimse tutup da sen Allah'ın nedir de hükmetmiyorsun diye ayaklanamaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bakın bir kadın geliyor ben zina ettim diyor mu? Veya bir adam. Kafasını çeviriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunda diyor delilik mi var? Üçüncü, i̇kinci, üçüncü sefer söylediğinde, dördüncü sefer söylediğinde yine hükmü uygulamıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadına. Git diyor, çocuğu doğru ondan sonra gel diyor. Gelmese uygulamayacak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın bu işte yöneticinin yetkileri, işte adı kapsamında bunlar. Ama kadın o kadar samimmiş ki çocuğu gel yine geliyor. Yani ısrarla temizlenmek istiyor. Bu onların, bak iman eden bir toplumda Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler nasıl? Bunlar iman eden toplumdu. Biz kendi nefsimize e, dönecek olursak, biz had cezası gerektiren bir suç işlesek Allah korusun. Bundan dolayı temizlenmek için hangimiz bu kapıları zorlar? Yani samimi olalım kendimize karşı. Ondan sonra da diyelim ki, Tayyip sen Allah'ın indiriliğine hükmetmiyorsun. Yani Allah yardımcımız olsun, burada hani bir atasözü vardır. İğneyi kendine batır ki çuvaldızı başkasına batırasın. Yani sen iğne gibi küçük bir şeyin acısına katlanamazken başkalarına çok rahat çuvaldız batırıyoruz. Yani iman edenin sıfatıdır bu. İğneyi kendine batırmadan çuvaldızı başkasına asla layık görmememiz. Bu müminin sıfatlarındandır. Dolayısıyla biz içinde bulunduğumuz ortamda zulüm varsa Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedilmesi varsa beşeri bile konuda bile olsa bu da bir zulümdür. Allah'ın indirin dışında hepsinin bir zulüm olduğuna inanıyoruz. Böyle bir zulüm varsa kendimizdeki zulmü bertaraf etmeden asla sloganik bir şekilde işte tagutlardır falandır filandır e, bu alanlara sallamak çok kolay. Ancak kendi kazımız alırız. Fakat Allah azze ve celle asla yardım etmez. Bu yüzdendir ki evet. İslam coğrafyasına baktığınız zaman milyar milyarı bulan, Müslüman sayısı var, kendisine İslam'a nispet eden ve bu ülkelerin çoğunda İslami şuur, bilinçlenme bu manada e, hakim. Fakat bunlar yöneticilerini asla bertaraf etmiş değiller. Çünkü kendilerinde bu zulüm var. Kadınları nasıl örtünüyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet ettiği şekilde örtünüyor. Yani örtünenler bunlar. Örtünmeyi yasaklayanlar tamamen örtünmeyi yasaklıyor. Ama örtünmeyi emredenler Allah Resulü'nün lanetlediği şekilde örtünmeyi emrediyor. Bu din. Bunu din olarak inanarak yapıyor kadınlar. Yani haram olan bir şeyi helal inanarak yapıyor. Bugün biz selefiler olarak içerisinde bulunduğumuz fitnelerden birisi video suret fitnesidir. Allah ve Resulü buna lanet ediyor. Ama bazı insanlar bunu din ediniyor. Dine hizmet. Adam video dağıtıyor. Yani video kaseti, e, cd'si dağıtıyor. Allah rızası için şunları dağıtın diye e, dağı, veriyor yani. Allah rızası için haram olan bir şey. Eskiden elfaz-ı küfür sözler içerisinde şöyle şeyler zikrederdi. Fıhı kitaplarında, mezhep kitaplarında. Bir kimse içki içen birisine afiyet olsun derse o kimse kafir olur diye. Bu söz ne? Allah Resulü lanet edecek sahibinin ateşli olduğunu söyleyecek. Allah rızası için şunları dağıtın. Allah ecrinizi artırsın. Bir adam bunu dağıtıp gelecek veya site yapacak, videolu bir site yapacak. Allah razı olsun. Allah ecrini artırsın diyeceksin. Adam dernek yapıyor. Derneğe bağışta bulunuyor. Allah razı olsun. Allah ecrini kat kat versin diyeceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü da şöyle diye dursun. Ayşe Amelin bozukluğuna bakın. Diyor ki, Mescit dışında bina yapılan her harcama vebalidir sahibine. Allah Resulü bunu söyleyecek, sen ise Allah rızası için şu yardımda bulunun. Yani itikatlara bakın. Biz itikat olarak harap olmuşuz. Başkalarının amel olarak bozulmasından, içki içenin, ay yaşayan, zinakarın pisliklerinden daha büyük bir pisliktir esasında bunlar. Yani başımızdaki münafıkların kök salmış olması, içki içenlerin içkilerine devam etmesi değil sadece. Bu küçük kalıyor bakın bu cürümler karşısında. Allah'ın dininin ters yüz edilmesi, değiştirilmesi, Allah'ın izin vermediği şeylerin Allah'ın dininden olduğuna itikad edilmesi. Ve maalesef din namına bilinçlenen, hareketlenen cemaatler, gruplar, bu gafleti daha da kuvvetlendirerek <gülüyor> köklendiriyorlar. Allah ümmete bilinç versin, basiret versin, hakikati görerek bir an önce bunlardan tevbe etmeyi nasip eylesin. Allah azim verirse bir sonraki derste 48. Mayda 48. ayetiyle devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfurike ve tu Amin. Avec ça, on est ça, on toi